903, numaralı konu, Ensar gençlerinin ve bazı sahabilerin Hazreti Peygamber'e hizmette bulunmaları, evet, Ensardan 20 genç Hazreti Peygamber'den ayrılmaz, ona hizmet ederlerdi, Hazreti Peygamber bir işi yapmak istediklerinde onlara bu sahada görev verirlerdi, sahabilerinden 4 ya da 5 kişi Hazreti Peygamber'in kapısından hiç ayrılmazlardı, Ebu Said El Hudri şöyle anlatıyor, ihtiyacı olur ya da bir yere gönderir diye Hazreti Peygamber'in kapısında sıra ile beklerdik, Allah'ın Allah rızası ve sevap kazanmak için nöbet tutanlar çoktu. Bir gün kendi aramızda dekkal hakkında konuşurken Hazreti Peygamber yanımıza geldiler ve ''Niçin böyle gizli konuşuyorsunuz, ben sizlere bu şekilde konuşmayı yasaklamadım mı?'' buyurdular. Ebu Derda veya Ebu Zer şöyle diyor, ''Hazreti Peygamberden bir gece kapısında uyuyup bir ihtiyacı olduğunda beni uyandırması için izin istedim, izin vermesi üzerine de bir gece orada uyudum. Huzeyfe şöyle anlatıyor, bir Ramazan gecesinde namazı HZ, peygamberle birlikte kıldım, namazdan sonra Hazreti Peygamber yıkandılar, o yıkanırken ben kendilerine örtü tuttum, kullandıkları suyun bir kısmı artmıştı, Hazreti Peygamber bana, istersen bunu kaldır götür, istersen de üzerine biraz daha su koyarak yıkan, buyurdular, ben de, ey Allah'ın Rasulü, bu sizin kullandığınız suyun artığıdır, onu, su katmaksızın kullanmak bana daha hoş gelir, dedim, sonra da bu suyla yıkan, bu kez de Hazreti Peygamber bana perde tuttular, ey Allah'ın Rasulü, böyle yapmayınız, dediğimde de, hayır, sen bana perde tuttuğun gibi ben de sana perde tutacağım, buyurdular.